Serelem, serelem, atkozod yötrelem. Mertnem virag mindem Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Tuna'nın biri yanından. Muammerke Tancıoğlu her hafta olduğu gibi yine size merhaba diyor. Sevgilerini, saygılarını suluyor. Evet, geçen hafta programın sonunda size bir ipucu vermiştim. Belki çok değerli müzisyen Ergün Şenlendirici'yi konuşacağız demiştim. Bir haftaki so programı, sonraki programımızda. Evet, her şey yolunda gitti. Her şey yolunda gitti. Öncelikle çok değerli iki konuğum var Ergün Bey'in yakın yakınından. Yeğeni sevgili Altan abi ve oğlu Volkan. Şimdi Volkan teknik nedenlerle şu anda yanımızda değil, stüdyoda değil. Onu biraz sonra alacağız stüdyoya. Evet Altan abi de burada. Onun dışında bir de Türkiye'de özellikle roman ile ilgili yaptığı çalışmalarla tanıdığımız bu konuda çalışmalar yürütmek üzere Türkiye'ye gelmiş bulunan sevgili Sonya yanımda. Özellikle onun rehberliğinde Ergün abi adım adım tanıyacağız. Onunla çok yakın ilişkisi olduğu için ve röportajlar yaptığı için bol bol ayrıntılı olarak tanıyor, biliyor kendisini. Tabii ki ben de biliyorum ama daha yakından tanıdığı için onu e, çağırmayı uygun buldum. Sizlerle onun düşüncelerini, duygularını paylaşmak istedim. Ben şimdi sevgili Sonia'ya ve Altın abi hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz ikiniz de. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, e, gerçekten çok heyecanlıyım ben. Yani e, heyecanlı ve üzgün demem gerekir. E, tuhaf bir duygu ikiliği bu. E, bir taraftan gerçekten eşi benzeri bulunmaz bir değerli müzisyen insanı değerli bir abimizi, değerli bir dostumuzu yitirmenin üzüntüsü için diyeyim. Ee, Şubat ayı başlarında beklenmedik bir e, ölüm bulduğunu ve gerçekten ben hala inanabilmiş değilim buna. Ee, i̇kincisi heyecanlıyım çünkü onun yakınında bulunan üç insanla beraberim. Ee, onun, onların paylaştıkları tecrübeleri, deneyimleri sizlerle paylaşma imkanı e, bulacağız. Birlikte onların sesini dinleyeceğiz. E, ve ayrıntılarıyla hiçbir sansür, hiçbir zaman derdimiz de olmadan birazcık erken başladık zaten. E, radyodan daha önce anonsları e, umarım duymuşsunuzdur. Ve zamanında radyonuzu açmışsınızdır. Meraklı e, Tuna'nın biri yanına meraklı arkadaşlarımız, dostlarımız. Evet ben şimdi ee, tabi Altan abiyle biraz uzun sohbet edeceğiz ama önce e, Sonya'ya dönmek istiyorum e, çok kısaca e, kendini anlatsın bize biz neden yani ben neden onu çağırdım biraz kendi sesinden duyalım ne yapıyor burada ne ediyor ondan sonra Altan abiye döneceğim ben teşekkürler ben Amerika'dan geldim ve Türkiye'de müzik araştırmaları yapıyorum Masters için 2 sene Makedonya'da kaldım ve orada müzik araştırmaları yaptım Makedonya şehir müziği geleneği ve oradaki roman müzisyenler üzerine master's tezi yaptım. Şimdi University of California, Los Angeles'te etnomizikoloji bölümünde doktora tezi hazırlıyorum. Benim konu müzisyen aileler, roman aileleri ve çaldıkları repertuar ve tavırları. İstanbul'a gelmeden önce, Kaliforniya'daki bir caz müzisyen bana o kate mizin orkestrasından ...ve iyi çalan bir trompetçiden söz etti ve ona mutlaka görmemi söyledi. Geldikten sonra araştırmam için pozitivin Cem Yegül ve roman basçı Engin Düz röportaj yaparken yine Ergüden söz ettiler. Ergün'ün yaptığı konsülleri izledim ve onun ailesiyle de tanıştım. Zaten bugünkü programa da yeğeni Altan'ın ve oğlu Volkan'ın katıldığı için çok memnunuz. Evet, ben ayrıca senin katıldığın için de ben çok memnunum. Şimdi, e, Altan abi ben sana döndüm. Evet. E, bu konuda eminim, konuşmak hem zordur hem kolaydır. Evet, e, hem en yakınızdaki insanı zannediyorum çok önemli bir dostluk bağınız da vardı, müzisyen olmanızın yanı sıra. Evet, çok yakın. E, yani o insanı kaybetmenin sıkıntısı, evet. bir taraftan da o insanı çok sevdiğiniz için... Evet. Ee, i̇nsan, yani ben sizin yerinize doğrusu koyamıyorum kendimi ama evet, evet. E, Siz hem müzisyen olarak hem de e, dost olarak, arkadaş olarak yakından tanıyorsunuz Ben size, evet. e, yani mikrofonu veriyorum, hmm. istediğiniz gibi bize anlatın Ergün abi Zaten evet. e, yıllardan beri ben kendisini izliyorum Her görüştüğümüz evet, evet. yerde yanıklarından öpüyorum, sarılıyorum evet, sağ olun. Evet. E, Ama... Sizden dinlemek daha keyifli bunu. Tabii. Ben e, size Teşekkür veriyorum ederim. mikrofonu. Sağ olun. Şimdi Mamal Bey. E, biraz önce çaldığınız o CD'de zaten ben ölümünden aşağı yukarı 2 iki, 2,5 iki ay kadar oldu. Yani şu kadar 5-6 dakika dinledim onu biraz önce. E, bu kadar daha dinlemedim yani. 2 i̇ki, 2,5 iki ay oldu. Doğru. Evet. Dergide yazmışsınız dinleyemiyorum demişsiniz. Evet, zaten, zaten dinleyemiyorum. Yani şu anda dahi sanki onun nameleri tamam ölmedi zaten bence Allah'ın dediği olur mutlaka da ölmedi içimize yaşatıyoruz onu. Şimdi Ergun abi diyorum zaten ben kendisine benim dayım olur. Annemin kardeşidir ufadır. Ama ben çocuk yaştan beri Ergun abi Ergun abi böyle geldi böyle de gidiyordu yani iki ay öncesine kadar. Biz aşağı yukarı çocukluktan beri beraberiz beraber olduk. Yani sorması ayıp ama evet. ne kadar yaş farkı var aramızda? Aramızda e, 8 yaş kadar 7-8 yaş kadar bir fark Bayağı var. Bayağı abi lafı çok anlamlı burada. Evet, evet. evet. Şimdi mahalle Bergama'dan mahalle düğünlerinden başladı. Biz çocuktuk. Zaten anlattım ben. Belki biliyorsunuz siz de okumuşsunuzdun. E, tabii zaten tembile. biraz sonra da ayrıntılı evet. konuşacağız sonra evet. öyle. Sen istediğin gibi anlat yani. Bergama'da Atmaca mahallesinde düğünlerden başladı onlar hayrandığımız mahalledeki müzisyen arkadaşlarımızla beraber çok güzel şeyler yapıyorlardı. Yani bir trompete insanüstü denilebilecek kadar bir kabiliyete sahipti abim. Yaptığı nameler, yaptığı figürler, yaptığı olaylar nadir müzisyenlerin yapabileceği kabiliyette olan insanlar yapabilirdi ancak. Tabii trompetten de bir üflediği bir ton vardı. Yani bir borazan bir tonu değil de o güzel bir Allah vergisi bir ton üflüyordu zaten kendisi. Genellikle çok sert üflerler Hı. trompeti. Evet çok sert üflerler ama abimden bir uşak taksim istediğin zaman <gülüyor> şu an aramızda olsaydı şu odada dahi kimseyi rahatsız etmeden bir trompet taksim, bir uşak taksim yapabilirdi bize evet. o güzel namelerine ki... Trompette uşak nameleri de zaten zordur. Tabii koma sesi zaten, mümkün değil, sesi. çıkaramazsınız. Evet, çıkaramazsınız doğru, bravo. Ama tabii o Allah vergisi, duygu, kalpte, ruhta, Türk müziği yatıyor. Yaptığı olaylar çok değişik olaylardı. Sonra İstanbul'da zaten beraberliğimiz. Ben şu an asker olan Hüsnü yeğenim. Evet, Ankara'da da çalıyor. Klanecilerken çalıyor. Evet. Ben yani 4 seneden beri onu da dinliyorum hep. Evet. Onu zaten konservatuvara yazdırmak amacıyla ben İstanbul'a geldim. Hmm. Sonra onun yanında kaldım. Aynı evde kaldık beraber bütün aile. 2 ee, ay kadar yanında kaldım. Yani benim İstanbul'a da adım atmama sebep olan insandır. Ondan sonra burada evet. işler buldum siz de Evet, ben de işler buldum. Çevrem çok genişledi. E, Bir ton müzisyen arkadaşlarla, iyi insanlarla tanıştık. İyi müzisyenlerle tanıştık. Söylemedik. E, Altan Hanım da klare evet. çalıyor tabii. <gülüyor> evet. Yani babamız gibiydi yani burada bizim. Biz, biz de şaşırdık. E, şok olduk onun ölümüyle. Biz de yalnız kaldık. Yani onu çok arıyoruz. Muammer Bey. Gerçekten çok arıyoruz. Sonra Bergama'da Hüseyin abi. Harap bir şeyindi evet, değil mi? bahsettim zaten. Benim kayınpederim aynı zamanda o da rahmetli oldu. Trompetçiydi. Ee, Ergun abime örnek olan bir insandı. İlk trompeti sevdiren insandı benim kayınpederim. O da trompeti çok güzel icra ediyordu. Özellikle bizim Bergama yöresinin ZB kavalarını hmm. çalmak biraz daha şey ister, kabiliyet ister. Tabi. Ergun abime örnek olan bir adamdı. Beraber çaldılar mı? Beraber çok çaldılar. Aa, Beraber de çaldılar tabi. İki trompet, ondan sonra başka ne olurdu takımda? İki trompet olurdu, bir klernet, ee, keman bazen aralarına girerdi, hmm. davul olurdu, trompet olurdu. Şimdi bu, yani şeye soracağım, bu davul bildiğimiz asma davul mu yoksa ee, üzerinde zil olan bu ee, bizim Ege'de yaygındır? Anlıyorum, anlıyorum. O iz, Üzerinde zil olan davul değil normal bir asma davul ama icra eden arkadaşlar çok kabiliyetli bir arkadaşlar e, o davulu zaten tek başına dinleseniz size zevk verir e, <gülüyor> dü düğünden veriyorlar. bir kayıt dinleyeceğiz biraz sonra zaten son ya, Tabii, bulmuş zevkle, çıkartmış sağ olsun zevkle, zevkle muamal bey Tabii neden, neden olmasın e, sözünüzü kestim düğünleri anlatıyordunuz siz Arap e. evet mahallede zaten biz o zaman çocuktuk Bergama'da atmaca mahallesinde bütün yedisinden 77'sine kadar herkes abimden bir taksim dinlemek için <gülüyor> ısrar ederlerdi. E, düğün alemi tabii e, yaptığı nameleri bütün müzisyenler çok iyi anlıyor. Herkes çok iyi anlıyor. Zaten yani işi bilmeyen adam da dinlediği zaman ya bu adam ne güzel çalıyor <gülüyor> denilebilecek tabii, kadar tabii, tabii. E, icrası güzeldi. Düğünde başlarlardı bakıyorum abime biz ufakız tabi ben o zamanlar ritim çalıyorum onun hmm. yanlarında ee, yani yetiştiremiyorum böyle süratliler böyle hızlılar böyle azimli ve istekliler kendilerini yetiştirdi orada abim bütün ee, öbür arkadaşlar da olsun ama özellikle Ergun abim kendisini zaten e, bir çalışma amacıyla sanki düğünlerde çalıyordu hmm. yani bir prova gibi bir antrenman sahası gibi kullanıyordu çok rahatlısızında Tabi bu düğünlerin çok büyük önemi oldu ona. Evde filan çalar mıydı onun dışında bal mı? Evde e, genelde egzersiz filan yapar egzersiz mıydı? Egzersiz ya? yapmazdı. Sadece e, son zamanlarda işte torunu olan Ergun'a Hüsnü'nün oğluna hmm. e, bir iki taksim yapmak istemiş. Evde. Yani onun trompet sesini duymasını istemiş ki onda e, bir şeyler gördü demek ki. Ya onu istiyordu, trompetçi yapmak istiyordu Hüsnü'nün oğlunu, torununu trompetçi yapmak istiyordu. Bir şeyler sezinlemiş ki e, ufacık çocuğa trompet sesini duyurmak istemiş. evde. Başka bir egzersiz falan yapmıyordu, evde çalışma yapmıyordu. Yani düğünden düğüne çalıyordu. Evet, düğünden düğüne çalıyordu. E zaten düğünler de uzun sürer sürermiş. Tabii o zamanlar gidiyorlardı iki günden. E, i̇ki gün saz çalınıyor bu. Az bir zaman değil yani. Ya, tabii. Yani günde 4-5 saate denk gelir bu. Denk geliyor evet evet hocam. E sonra işte İstanbul olayı bir... İzmir'de de galiba epey çalışmış. Tabii, falan. tabii ben unutuyorum bak çok güzel hatırlatmalar yapıyorsunuz. Daha önce İzmir'de bir çalışması oldu. İzmir'de çok beğenildi. Ama tabii bir İstanbul kadar şimdi geniş bir çevresi yok İzmir'in. İstanbul dünyaya açılan bir pencere. Zaten o kaytemizle çalışması falan. İzmir'den sonra tekrar Bergama'ya geldi. Hmm. Ee, bir İsrail. E, Bergama'dan İstanbul'a düğün çalıyorlar gene mahallede. Erdoğan abi diye bir... ...bizim hemşerimiz var. O da İstanbul'da kalıyor. Oğullarının sünnet düğününü çalıyor. Bergama'da. Yargın e diyor işte... ...seni istiyorum İstanbul'a gelmeni. Yani senin buralarda... Böyle bir saz çal, güzel saz çalıyorsun. Hani Değerlenme değerlenmeni sana. istiyorum, körelmeni istemiyorum falan. Abi neden olmasın falan, olur abi falan derken, tabii aynı zamanda içki mahvedi de oluyor burada. Masadalar. Ee, Marem abi diye bizim iyi bir abimiz var. bakalım Marem deriz biz Mahallede atmaca Cemalesi'nde. Ee, onun dükkanında içki içerlerken, düğün bittikten sonra telefonda ee, Beyoğlu'nda bizim Şehrazat paviyonu, Neco abiydi galiba o zaman, yani yanlış hatırlamıyorsam ismi. Doğru, öyle yazıyordu hmm. dergide, evet. Telefonda bir taksim istiyor işte, benim çok diyor değerli bir arkadaşım var, sana dinletmek istiyorum. İstanbul'a getirmek istiyorum, bizimle beraber çalışmasını istiyorum. Trompet e ne olacak, orkestra elemanlarım yeterli diyor ama bu adamı dinlemeni istiyorum falan. Telefonda bir taksim ediyor ona. Telefondan Bergama'dan. Bergama'da. Bergama'dan İstanbul'a <gülüyor> bir taksim ediyor. Taksim bittikten sonra hemen Erdoğan abiye abi bu adamı hemen diyor bana getir. Tabi pavyon hayatı başladı artık ondan sonra. E, beraber geliyoruz saat 4'lerde 5'lerde. Abi e, ben ona şimdi bazı konularda çok yardımcı oluyordum. İşte böyle böyle yapmam, bir şeyler yapman lazım. Piyasada müzisyenlerin seni duyması lazım. Hı, çevre... Ee, çevre edinmen lazım. Tabii bundan önce bir İsrail işi oldu onun. İsrail'e gitti geldi. Bir 6-7 ay kadar kaldı İsrail'de. Hı. İsrail'den geldikten sonra... yalnız mı gitti İsrail'e? Yani... Ee, buradaki İstanbul'da müzisyen arkadaşlarla bir grup gittiler ama... Tabii Türk müziği icra ediyorlar. Orada tabii arkadaşlarla da biraz samimi değil, rahat değil. Sonradan tanışıyorlar, arkadaş oluyorlar. Hmm. Dinliyorlar onu orada hayran kalıyorlar tabii ona böyle bir trompet çalınmaz. Ee, İsrail'den döndükten sonra Mustafa Yolaşan'ın programı vardı o zaman pazar 89. Evet. Ee, Güngör abiyle beraber Güngör Hosses'le e, Metin Bükey rahmetli Coşkun e, Erdem Mustafa Yolaşan'ın programında. Ee, ilk defa zaten söyledi Mustafa Yolaşan sayın seyirciler işte... Ee, i̇lk defa bir oyun havası programında Size bir değişiklik e, sunuyoruz Trompetle oyun havaları. Evet Bunu icra ettikten sonra Okay abiyle denk geliyor televizyonda Okay temiz dinliyor bunu Ya bu adam nasıl böyle bir şey çalabilir Bu Gerçekten çalıyor mu bu trompeti Bununla tanışmak istiyorum Bu adamı bulun getirin bana Falan diye Arkadaşlarına haber yolluyor tabii. Böylece Okay temiz hayata başlıyor İsterseniz bir parça dinleyelim ondan sonra evet, devam edelim. Evet, şimdi Zeybeklerden bahsettiniz demin. Evet, Zeybeklerden bahsettiniz. Zannediyorum doğru hatırlıyorsam Aydın Zeybeği çalınmış bu Hoka'yı temizliğe evet, en son Aydın yaptıkları evet, CD'de. Evet. evet. E, başta bir kanun girişi var. Evet. Arkasından o... e, Hüsnü ile beraber evet. Ergün ağabeyden Aydın Zeybeği dinleyeceğiz. Evet. Sevgili dostlar Tuna'nın bir yanına yeni kavuşan dostlarımız için hatırlatayım Bugün yarım saat erken başladım programıma çünkü değerli müzisyen yakında kaybettiğimiz değerli müzisyen Ergün Şenlendirici konuşuyoruz Yeni sevgili Altan ve oğlu Volkan yanımızda ve araştırmacı Sonia bize kılavuzluk edecek ee, yarım saatten beri de e, Altın'ın evet. e, anlattıklarını dinledik. Ergün evet. abinin hem e, müziğe dair hem de kendi e, yakın dostluklarına dair düşüncelerini dinledik. Ben biraz daha sana veriyorum sözü. Evet. Şimdi e, bu zevk havasında sanki Bergama'ya gittim geldim. Bir de bir rahmetli abimden bir de yeğenimden Hüsnü'den dinlemem zaten e, çok duygulandım şu an. Daha bir başka olay hissettim kendimde. Şimdi Ergun abimin hep e, nasıl İstanbul hayatına geldi hep böyle konuştuk. İstanbul'la nasıl tanıştı, İzmir'le nasıl tanıştı işte müzisyen arkadaşlar böyle konuştuk. Şunu söylemek istiyorum. Rahmetlerin çok büyük bir özelliği vardı. E, sazını ne kadar güzel çaldığı gibi ne kadar iyi çalıyorsa karakteri de İnsanlığı da o kadar güzel bir insandı. Genellikle böyle olmaz. Evet, evet. Sizi tebrik ediyorum. Genelde. E, yanaşamazsınız olmaz, yani. Yanaşamazsınız. Çok sevdiğiniz sanatçının evet. yanına gidersiniz daha çok yani evet. mizacı huyu. Evet, evet, evet. bir çıkar. Çok haklısınız yani şaşırırsınız adama ne, ne görüyor kendinde diye. Ama on işte onun sanatı bence sıfırın altında sıfır puan veriyorum ben öyle insanlara hiçbir değeri kalmıyor. ...benim nazarımda... ...rahmetli böyle bir insan değildi... ...provalarda olsun, çalışmalarda olsun... ...bir yanlış ses basıldığı zaman... ...arkadaşlarından <gülüyor> kendisi de basar... E ...bu insanlık, Tabii. prova yapıyorsun... ...dönüp de bakmazdı dahi... ...o yanlış sesi basan arkadaşına... ...acaba gücenir mi bana baktım diye... ...bu fikri taşıyordu kendisinde... ...bir gün balık pazarından... E, ...merih diye bir... ...takıldığı yer vardı onun... <gülüyor> Balıkbazarı'ndan geçerken Merihe'ye uğrayacak. bir 2 içmek istedi canı herhalde. Ee, Yunanlı müzisyen arkadaşlarını görüyor. Ergun abi, Ergun hmm. abi falan. Oturuyor tabii birer birer söylüyorlar. O anda da kaseti de yanındaymış. Onun kasetini veriyor. Onlardan da bir kaset alıyor tesadüfen. Neyse tanışıyorlar. Eve geldi. Adamlar Yunanistan'dan buraya çorap satmaya gelmiş. <gülüyor> Saat 3 üç Saat 3-3.30 kapıyı çaldı. Zaten uğramadı. Aynı apartmanda oturuyoruz. Uğramadan geçmezdi. Altan geldi. Ben işten biraz geç geliyorum. Ee, hanıma Altan evde mi? Ne yapıyorsunuz falan? İlle sorar uğrar. Öyle geçerdi evine. Hı. Bir gün yakaladı beni. Abi nereden? İşte pazarındaydım. Altan ya bir kaset aldım. 10-15 dakika sonra çıktı. Yanıma dinleteceğim. Adamlar çorap satmaya gelmiş. Çok üzülmüş onlara. Yani iyi müzisyenler Balık pazarında e, bira içiyorlar. Tanışmışlar, tanıştılar, görüştüler. Çorap satmalarına ama dedi ekmek parası altan dedi. Ne güzel dedi yani. Müzisyenliğin enerjinde başka işlerde de evet. uğraşı, uğraşıyorlar evet. diye. E, dinledim, evet. kaseti dinledim. Ettim falan, çal, yukarıya çıktım. Beni saat 5'e 6'ya kadar asker etti evde. Biraz kafası da güzel. Şimdi bir dinlediğimiz nameleri bir daha dinliyoruz çok Beğen <gülüyor> evet beğenmiş hatırlıyor musun kimdi onlar yani isim şimdi ismini hatırlayamıyorum ee, ne tarz çalıyorlardı yani hatırlıyor musun hiç şimdi onlar kendi yörelerine göre nasıl biz kendi hmm. otantik müziğimizi hmm. çalıyorlardı onlar da öyle bir parça var ama hatırlayamıyorum isimlerini şu an ee, neyse anlaşıyoruz evet şimdi ben takıldım trompetçi arkadaşın üç kardeşlermiş bunlar pardon baba oğullar yani çalıyor He. Şimdi abime takılmak istedim. Yani trompetçi bir, mi bunlar da, Üçü de trompetçi. Aa, olmaz böyle bir şey. Evet üçü de trompetçi. Bunlar Ergün abi. Evet evet evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de takılıyorum. Trompetçinin güzel bir namesi var. Ee, dinlenilen bir namesi var. Hmm. O anda abime göz göze geldik biz. Evde iki kişiyiz zaten. Dedim abi bu namı çok güzel. Bunu yapabilir misin diye düşündüm falan. Ya işte o lafı söyledim de bana bir söyle ya bunlar da çocuk oyuncu Altan falan hani gibi bunlar nedir falan böyle bir laf çıkmaz ağzından. O gene bana ne diyor? Çok güzel çalmış Altan ne güzel çalmış ya. Böyle bir insandı. Demek ki fazlasıyla mütevazi, alçak yöneldi Evet insanı. en son isteği zaten Bergama'dan diyordu Altan. Bir arkadaşımızı, bir trompet çalan, klarnet çalan arkadaşımızı İstanbul'a alıp onun da önünü açmak istiyorum ve bu Yunanlı arkadaşlarla bir grup kurmak istiyordu hmm. hatta 3-4 kişi Bergamalı müzisyen arkadaşlarımızla o Yunanlı arkadaşlarımızı birleştirip bir grup kurmak istiyordu yani sabahın 7'sine 8'ine kadar bu olay üzerinde beni asker Olursunuz. etti ben de şimdi gidemiyorum Abi... adresleri yerleri yurtları belli mi bari belli belli belli. İyi, evet. bari, buluruz onları evet evet bulacağız Allah'ın izniyle buluruz. ben sık gidiyorum Yunanistan'a buluruz Öyle mi? Tabii. tamam tabi buluruz Oldu hocam. Şimdi e, toparlayalım Altan yavaş yavaş evet. istersen. Son olarak eklemek istediğin Ergün abiyle daha, e, ilgili eklemek istediğin şeyi... şey Evet. Ben şunu eklemek istiyorum Muammer Bey. Allah'ın dediği olur. Her şey Allah'tan. Allah'tan geldi. Genç yaşta oldu bu ani ölüm. Beterin beteri var diyorum. Yalnız... Böyle bir trompetçi, böyle bir müzisyen, bu ruha sahip yalnız, böyle bir Türk müziğine sahip, ruha sahip bir trompetçi bir daha dünyaya gelmez. Var çok büyük ustalarımız var, ee, dışarıda Avrupa'da caz ustaları var, yalnız böyle şekilde icra edecek evet, bir anladım. insan bir daha gelmez. İyi ki ama, iyi evet. ki birçok kayıt var elimizde. Evet, evet. Onun sesini en evet. e, ne bileyim teknolojinin en son... Şeyleriyle, teknikleriyle duyabiliyoruz. Evet, evet. E, evlerimizde e, dinleyebiliyoruz. Doğru. E, ben küçük bir reklam yapayım. Bu az önce dinlediğimiz CD, o kaytemizin e, Finlandiya'da yaptığı kayıtlar evet. e, Yunanistan'da basılmış. Ve bu bizim tünelde köşedeki lale plakta Hı. bulabilir meraklı dostlar. Evet, yani diyeceğim. Ergun abiye e, ulaşmak, en azından evet. CD'sine ulaşmak kolay. Evet hocam. Meraklı dostlara duyuralım. Tamam hocam. Şimdi izninle... E, tabii ne demek? Ben bir iki kelime e, Volkan'la konuşmak istiyorum. Volkan da e, Ergün Amir'in oğlu ve e, yıllardan beri kuşkusuz onun her türlü e, inceliğini, hayatını bilen bir insan. E, öncelikle teşekkür ediyorum tabii zaman ayırıp geldiği için. Kendisi de müzisyen zaten, uç çalıyor. E, evde... Hı. E, hayat nasıl geçerdi? Yani nasıl bir insandı? Nasıl davranırdı? Müzik açısından e, sizlere nasıl davranırdı? Özendirici mi davranırdı? Hadi oğlum udunu al bakayım. Çalış mı derdi? Ne yapardı? yani Müzik şeyleri nasıl olurdu size etkisi? Vallahi ilk başta şöyle bir şey diyeyim ben. Biz onunla baba oğul değil de özellikle abimden ötürü benle iki arkadaş gibiydik. Ne yani. İşte en son ben daha fazla olmadı yani uçanmaya başlıyordu. Hemen hemen bir sene falan oluyor. Yani bayağı az oldu. Onunla çalışmamız da bayağı az oldu yani. Hı. En fazla 6-7 kez beraber çalıştık. O kadar az diyebilirim. Evde vallahi fazla bana yüklenmez müzik açısından ama yani bana trompet çaldırmak istiyordu. Hı. Olmadı yani. Ben çalamadım. Tabii, tabii herkesin, tabii, herkesin, başka... herkesin ama işte bizim küçük avmin oğlu var yani ona bayağı iş şey yapmıştı yüklenmişti trompet hmm. çalacak diye Küçük daha değil mi? Bayağı küçük daha bir buçuk yaşında ama <gülüyor> kulağına taksimler yapıyordu bir ara Sonya da gelmişti eve evet. Onun fotoğrafını falan çekti dergide de o yayınlandı zaten evet. taksim yaparken kulağına evde otururken falan Arka. Yani evde bambaşka bir insandı dışarıda da aynı yani ne evde ne dışarıda hiç değişmezdi hareketleri Aynı hiç bir fark göstermez yani evde dışarıda. Yumuşak bir insan herhalde. Evet çok yumuşak. Yumuşak huylu bir insandı. Evet. Şimdi Volkan yine sen bizimle beraber olacaksın. Ee, Altan biraz sonra ayrılacak. Ee, ben ona tekrar tekrar teşekkür ediyorum buraya geldiği için. Ee, zaten yayın içinde eklemek istediğim bir şey olursa Volkan sen istediğin zaman söze girebilirsin, ekleyebilirsin. Ben şimdi e, Sonia'ya sözü vermek istiyorum. Biraz fazla sohbet yaptık ama e, böyle konukları bulmuşken e, her şeyi dengelemek pek kolay değil. Şimdi e, ben sözü Sonia'ya vereceğim. Biyografi konuşacağız. Ne yapmış, ne etmiş Ergün abi. Araya da seçtiğimiz özel kayıtları e, sıkıştıracağız. E, söz sende Sonia. Sağ ol. Ergün'ün bir müzikal biyografisine sunacağız. Ergün şenlendirici o nadir yetişen roman trompet üstlerinden biriydi. Usta müzisyenlerinin yanında soyadına yarışır, şen kişili, kibar, mütevazı hali, nazik, sevecen tavırlı bir kişiydi. Ergün beklemedik bir kalp krizi sonucu 18 Şubat aramızdan ayrıldı. Türk müzik dünyası yaratıcı ve yetenekli bir sesini yitirmiş oldu. Kendisi 38 yaşındaydı. Onun müzikal kariyeri kısa ama verimli ve çok yönlü. Bu zamanı çeşitli müzik türlerde önemli katkılar sağladı ve onun müziğinde duaçlamanın çok önemli bir yer verdi. Bergama yöresinin geleneksel müziğini ve roman müziğini icra etti. Sonra pavyon ve gazinolarda Türk fasıl ve sınat müziği öğrendi. İstanbul'a taşındığında Akdeniz müziği, arabesk, Türk pop, etnik caz ve roman füzyon türlerini çaldı. Onun müzik yeteneği onun doğum yerinden, yani Bergama'dan, İzmir'in, İstanbul'un ve dünyanın pek çok sahnesine taşıdı. Dünlerde, pavyonlarda gazinolarda, stüdyolarda ve türlü yut içi ve yut dışı festivallarda ve konserlerde çaldı. 89 yılında o Temiz ile tanıştı ve o zamandan itibaren türlü Türk müziği çalmaların yanında Ocaitemizin Magnetic Band, Karadeniz Orkestrası ve Metü bölümü etnik caz ve füzyon projelerini değerli katkıda bulundu. Bugünkü programda size Ergun Şenlendirici'nin müzik hayatında müzikal bir portre oluşturma çalışacağız. Türk müziği son yıllarda değişik müzik türlerinden etkilenerek gelişmektedir. Özellikle Roma müzisinlerin teknik ustalıklarıyla yaratıcıklarıyla ve doğaçlama yetenekleriyle Türk pop, arabesk, fantazi, üzgün, Akdeniz ve etnik jazz türlerine yaptıkları katkılar çok önemlidir. Bunu rağmen özellikle bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Birçok çalışma çok önemli katkılar bölünen pek çok müzisyenin kim olduğunu bilmiyoruz. Bugün ergünün hayatına sesini, ve kişiliğini sizlerle tanıştıralım. Cazı, Türk popuna, Türk klasik ve geleneksel müziğine yaptığı yenilikçi katkıların kökeninde Bergama'dan kaynaklanan müzik etimi yatar. Profesyonel müzisyen ailenin ferdi olarak 8 Mart e 19, 1958'de dünyaya geldi. Küçüklüğünden beri müzikle içe büyüdü. Babası Hüsnü Klerneçi, amcaları Zeynel, Zeki ve Hüsamettin trompetçidir. Annesi Arzu'da müzisyen bir aileden geldi, onun babası ve kardeşliklerine Neçidiler. İlk üflemesinin babasının göstermesinin karşı akrabası olan Midat Duraç ve Arap Hüseyin Şenlendirici'den eğitimin aldı. 9 yaşındayken Bergama ve civar köylerdeki düğünlerde trompet yani bir vörün enstrümanı çaldı. 12 yaşındayken profesyonel olarak trompet çalmaya başladı. Bergama'daki düğünlerde takım 4 kişi ile oluşturur. Klarnet, trompet, Davul ve trompet. Bana anlattığına göre düğünler ona müzikal etmini ve gelişmini sahne zemini oluşturmuştur. Bergama'daki düğünler üç gün sürüp saatler boyu devam edilmiş. Oradaki yöresel ve roman dünlerinde repertuar açısından müzisyenlerden iyi ve çeşitlilik yaratıcılık ister. Yöresel zebekleri kulağa hoş gelen biçimde çalmak için ölçülerin arasına daha çok sızdırmaya çalışıyordu. Evet, ölçülerin arasına daha çok nota sızdırmaya çalışıyordu. Bunu ne kadar becerebiliyorsa müzisyen o kadar yetenekli sayılırdı. Hı hı. Evet. Ergün de gençliğinde belediye bandosunda çaldı. Daha sonra 16-17 yaşlarında İzmir'deki paviyon ve gazinolarda çalıştı. Bergam'a döndüğünde yine müzisyen bir aileden gelen Sema Köfeci ile evlendi ve bu evlilikten şimdi Klaneci oğlu Hüsnü, Udi Volkan ve Arzu adında üç çocuklar oldu. 82'de İstanbul'a geldi ve Beyoğlu'ndaki Şehrazad pavionunda çalıştı. Telefonda yaptığı bir Türk klasik taksim sayesinde bu işe girdi. Belki telefonda paviyon sahibi nejo böyle bir parça duymuş. OKT'imizin Magnetic Band CD'de güzel bir Hicaz taksimi size dinletiyoruz. Evet, şimdi Hicaz kasete. taksim dinliyoruz. İstanbul'a gelince, o da düğünlerde çalmaya devam etti. Bir gece müzisyen düğününde çalıyordu. Türkiye'nin dört yönden gelen müzisyenler o gece onu şaşkınlıkla dinlediler. Bu yüzden Ergün bir kaset yapma karar verdi. 82'de Nilay Sağ'nın prodüktörlüğünü yaptığı Bergamalı Ergün Şenlendirici Modern Oyun Havaları adlı kaseti piyasaya çıktı bu kasete yöresel roman ve batı müziğinin üstalıklarını sergiler roman ve e, batı müzik var bu kasetteki popüler bir roman parçasını ile de roman olsun dinleyeceğiz evet, İle de roman olsun dinliyoruz ben bu arada e, bir küçük parantez açıyorum Sonia e, bir metin hazırladı e, Ergün Ergün abiyle ilgili ben hiç e, müdahale etmedim istediği gibi okuyor e, o yüzden e, onun Türkçesini zaten çok kolaylıkla anlıyorsunuz. Küçük bir parantezde ve şimdi illa da roman olsun. <gülüyor> Evet, sonu, söz yine. 89'da İstanbul'a düğününde İsrail'den Karadis Dönso, düğün salonda Mustafa Keser ile çalışmaya başladı. Ama bu arada OKT'imiz Roma müziği temelinde yeni bir etnik caz projesini başlamak istedi. Hasan Gürnatıcı ile tanıştıktan sonra iyi bir yaradı aradı. Bir, bu olay OKT'imiz şöyle anlattı. <gülüyor> O sıralar yeni proje için iyi bir trompeci arıyordu ve müzisyenler, bir Ergün var, iyi yani, tavsiye etmişler. Kendisi aradı ve dinleme fırsatını buldu. Ergün şenlendirici sadece iyi değil, olan üstüydü. Ergün ile Magnetic Band kuruldu. Bu grup ile yurt içi ve yurt dışı tırnıları yaptı. Magnetic Band roman müziğinden ve roman doğaçlamaların ustalığından yeni bir tarz etnik caz müzik oluşturdu. 92'de oğlu Hüsnü de katılmaya başladı. O kayıtımızın Magnetic Band projesinin düğündeki has roman müziğinin karşılaştırmak için iki örneği size dinleteceğiz. Evet çok özel bir kayıt dinleteceğiz şimdi size. Mergamada bir düğünde yapılmış bir kayıt. Kırklareli evet, pardon. Kırklareli İlk olarak Kırklareli'deki bir düğünde Ergün ve Zırnac Ahmet beraber çalıyor. Zırna ve trompet. Bu canlı sıcak ve doğal ortamda zurna ve trompet doğaçlamaları, nameleri birbirine iyice bir müzikal muhabbet oluşturdu. Bu, bunun parçasının ismi Bulgar 2. Evet Bulgar 2 e, tuhaf bir isim e, fakat başka yerlerde de rastlıyoruz bu parçaya. Sevilen meşhur bir roman havası olduğunu zannediyorum. Ee, bir de davulumuz var değil mi? Bir de davul, e, trompet ve zurna e, duyacağız. Evet. Niticemiz O Kitemizin da da dinar parçası Bulgar iki adlı roman ezgisinden doğmuştur. Evet, Bir arada kardeşim. Hint ve Roman etkiler bulunmaktadır. Hı -hı. Da, da dina dina di, dina dina di, girmiyorum. Çünkü zamanımızı iyi kullanmak istiyorum. Seçtiğimiz şarkıları doğduruz dinleyebilelim diye. Evet Sonia. Uluslararası festivallerde Oka ile Ergün'ün yöresel roman ve caz müziğinden oluşan sentesi birçok caz müzisyenler etkiledi. Bundan bazıları Charles Lloyd, David Murray, Arthur Blythe, John, Don Cherry gibi cazcılardı. Ergün'ün enerjik, duygu yüklü Türk ve roman motifli doğaçlamalarına tanık oldular. Magnetic Band ile dinleyen Charles Lloyd bu grupta çalmak istediğini söylemiştir. Dünyanın önemli caz trompetçilerinden Don Cherry Ergünlü Magnetic Band'ı ilk Fransa tünürlerinde dinlemiş ve Ergün'ün çalışını kaydetmek istemiştir. Ertesi yıl Akbank Jazz Festivali'nde çalan Don Cherry sahanede Ergün öğrendiğin taksimi çaldı. Evet, Ergün'den, Ergün abimden taksi, öğrendiği Taksim'i çalmış. Evet, Hı -hı. evet. Çünkü e, ve böylece çok güzel çaldı. Çünkü Ergün kendi müziğinden yol çıkarak içinden geldiği gibi çaldı. Kendi tarzını şöyle ifade etti. Kaset lütfen. Ben hiç kimseyi kapı etmek istemedi. Mesela bir Amerikalı gibi bir caz istemedim. Veyahut, bir İsveç gibi caz çalmak istemedim. Ben, kendi yüzümüzden dolayı çıkarak terap eden çaldım. Dünya'ya doğrudan çaldım. Karabeyden çaldım. Ve Ege'den zeybekler saldım. Ve dünyaya bunları büyüdüm. bundan sonra da duyuracağım. Ve belki de insanlar, beni bunun için başarılı gördüler büyük yüzlüyle dinliyorlar. Çünkü ben onlara hiç görmedikleri ve duymadıklarını götürüyor. Gerçekten 93'te... çok özel bir kayıttı bu bir televizyon programından sanıyorum çekilmiş. Ee, özür dilerim Sonia, devam et. Pardon. 93'te Do roman basçı Engin Düzio ve Darabukacı Balık Ayhan ile roman caz füzyon müziğine devam etti. Oğlu Klanetçi Hüsnü ile İstanbul'un Sesi Orkestrası'nın 96 yılında kıseti çıktı. Engin Düzyol bestediği İstanbul'un sesi parçasında baba o, Ergün ve oğlu Hüsnü çaldıkların meyanlarda yani solularda hem caz hem roman motifleriyle yeni müzik cümleleri oluşturdular.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 Evet, bu gerçekten Ergün Arvin'in çok değişik bir çalışmasıydı. Onun da katkıda bulunduğu, nereden nereye geldikleri konusunda zannediyorum fikir verebilir. Şimdi bildiğiniz bir parça var zannediyorum. Yine söz, sözü sonuna veriyorum ben. <gülüyor> tamam, sağ ol. Son yıllarda Türk arabesk ve pop müziğine roman müzisyenlerin yoğun katkıları görülmektedir. Ergün de Ayhan Aşan, Candan Erçetin, Sezen Aksu gibi şarkıcıların yaptıkların kasetlerde, konserlerinde çaldı. Sezen Aksu'nun Kaçın Kırası adlı bir popüler parçası Ergün'ün yaptığı taksim ile başlıyor. Parçasının ortasında yine de onun özel sesini duyabiliriz. Evet bu Kaset. programda ilk kez e, bir renk olsun diye Sezen Aksu dinletiyoruz. Sevgili dostlar bir e, renk olsun diye Sezen Aksu'dan da bir parça dinlettik. Sevgili Ergün abinin çaldığı e, meyanları dinledik. Şimdi programın sonlarına yaklaşıyoruz. Ben e, Altan dışarı çıktı. Sevgili Volkan ve Sonya'ya tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, zamanlarını bizle paylaştıklar, paylaştıkları için, sizlerle paylaştıkları için. E, tekrar teşekkürler Sonya ve Volkan. Teşekkürler. Size teşekkür ederiz. Sizin Böyle teşekkür program ettim. yaptığınız için. Büyük bir zevkle, büyük bir keyifle. Evet. Keşke e, o da aramızda olsaydı demekten başka diyecek bir şey yok. Evet. Evet. Şimdi e, önümüzdeki haftaya dair bir takım değişiklikler olacak. Onları size söylemeden önce, anlatmadan önce, yine 1996'da Finlandiya'da yapılmış bir kayıttan. Son örneğimiz çalacağım sizlere. Okay Temiz ve Manyetik Ment beraber. Ee, bu Volkan'ın pek sevdiği bir parça. Özellikle e, onu çalalım dedi. Ben de tabii ki benim de çok sevdiğim bir parça. Kemal Paşa Çift dinleyeceğiz. Son kez Ergün abiden. Ve daha sonra e, programla ilgili önemli değişiklikler olacak. Onları bildireceğim size. Son kez Ergün Şenlendirici ve Kemal Paşa Çift Tuna'nın beri yanında değerli müzisyen abimiz Ergün Şenlendirici'yi konuştuk ve son olarak da Kemal Paşa çifte çaldım sizlere. Ee, her ne kadar e, Taksim'i sevgili Hüsnü, Ergün abinin oğlu yaptıysa da e, melodileri sürekli birlikte çaldılar baba oğul. Belki de Hüsnü'ye yapılacak çok iş var mesajını vermiş olduk en son Hüsnü'nün e, klarnetiyle bitirerek. Evet e, zannediyorum bu programda söylenecek en son söz Ergün abiye dair en son söz toprağa bol olsun demek. Başka bir şey e, dilimizden ve elimizden gelmiyor ne yazık ki. Şimdi e, önümüzdeki çarşamba beni duyamayacaksınız. Çünkü yeni yayın döneminde Mayıs'ın eğer doğru hatırlıyorsam 5 Mayıs'ta başlayacak olan yeni yayın döneminde programın saati değişiyor. E, umarım... Bu değişiklik yüzünden baştaki bazı programları kaçırmaz sevgili dostlarımız. Şimdiden meraklı e, dostlar yasınlar bir yere. Artık bundan sonra her cumartesi saat 17-18 arası Tuna'nın bir yanı yayınlanacak. E, evet, her cumartesi 17-18 arası yine e, bu mikrofonlardan sizlere sesimi duyuracağım. Evet, e, Tuna'nın bir yanı yine. Telefon hatırlatmasıyla bitecek ee, Yarım saat telefonun başında olacağım 296-23-89-90-91-92 296-23-89'dan 92'ye kadar olan telefonlardan bana ulaşabilir Her türlü kritiğinizi, sorunuzu ve düşüncenizi, duygunuzu paylaşabilirsiniz 10 ee, gün sonra ki Cumartesi günü 5 Mayıs e, yok, 10 Mayıs zannediyorum oluyor 10 Mayıs Cumartesi günü buluşma umuduyla Sevgiler, saygılar, mutlu kalın.